Allahü Teala, ki min Kalpleri, muhabbeti Muhammedi ile memlu, yüzleri eseri, secde ile tezgin, gönlleri hakla beraber olan âşıklar, geçen hafta وَابِدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْكُوْ بِهِ شَيْعَنْ <gülüyor> Ayet-i Kerim'i, sizin dilimizin döndüğü kadar bir şeyle anlatmaya çalıştık. Bize verilen ilim kadar biz söyledik. Sizin de nasibiniz kadar siz de aldınız. Nasibi, onların nasibi kadar. Geçen seferki ayet-i kerime Rabbil alemine abdiyet, anaya, babaya ihsan ve itaat. Bu okuduğum ayet-i kerime de anaya, babaya hitap, Evladı ayâle ateşten koruma, cehennem ateşinde. Hem nefislerinizi, hem evladu ayağınızı cehennem ateşinden koruyun diyor cenab Allah. Zaten evladın ateşleri yanar da sen bunu nasıl rahat edersin? Çocuğun hapishaneye düşmüş, halk arasında rezil olmuş, sen burada nasıl rahat edersin? İşte cehennem azabı, dünya aleminde bir misalini böyle bulunacak. İşin başı Allah'a bilmek. Allah size bir gönül, hiçbir şey yaramaz. Zaten ona gönül demezler, şeytan ahır derler. O kalp demezler, o kalp hayvanda da vardır. Belki hayvanda daha ona tekalif olmadığından dolayı o et parçası ve <gülüyor> belki hirikanti iktizası Allah'a tesbih onun kalbi, hayvanın kalbi. Mutlaka Allah'a bilmek, Allah'a bulmak, Allah'a ibadet ve ederek aziz olmak, daha makamatın en yücesi olan fi makad-ı sıdkın ki muktedir sırrına insanın varısız olması lazımdır. Çünkü madem ki bu şekle girdik, bu şeklin hakkını vermemiz lazımdır. Cenab-ı Hak bizi herhangi bir hayvanın postunda bize, sırtımıza giydirirdik. Yalnız insanlığa biz talip olmadık. Hak talip oldu bizim insan olmamıza. Şimdi bize lazım olan burada şimdi insanlığa talip olmak. Madem bu elbiseye girdik sırtımıza. Yani bu elbise bahsetmedim? Ceset elbisesinden bahsediyorum. Hayvanın farkımız, Allah bize insan elbisesi giydirmiş, insan vücudu yani. İnsan bineği vermiş, onlara da hayvan bineği vermiştir. E i̇nsansak şimdilik vazifelerimizi bileceğiz. İnsan buraya gelir, İslam gelir, İslam yaşar, İslam ölür. İslam'dan muradımız Allah'a teslimiyetle manasına, her hususta, Her hususta Allah'tan razı olmak, her hususta. Bazı insan mümin gelir, kafir yaşar, mümin ölür. Bazı kimse mümin gelir, mümin yaşar, kafir ölür. Bazı kimse mümin gelir, kafir yaşar, mümin ölür. Bazı kimse mümin doğar, mümin yaşar, mümin ölür. Buradan bir kere gittin mi öteki aleme, artık buraya gelmenin ihtimali yoktu. Ağlamak da etmez, bir menfaat vermez. Çırpınmak da, saç çakal yolmak da fayda etmez. Ne yapacaksan, ne bulacaksan, burada bulacaksın, burada yapacaksın. Allah'a da burada bileceksin, Allah'a da burada bulacaksın. Allah'a da burada göreceksin. Sonra da öyle gideceksin yani. Çünkü burada görmeyen orada göremez. Burada bilmeyen orada bilemez. Bu diyettidir çünkü. Allah Resulü, sevgilimiz ve Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmin Nebi'yi işittiğiniz vakitte mutlaka ona salat selam okuyunuz aline. Ehl-i beytine, ashabına, ensarına, akrabasına, muhiplerine. Ben fatılet de iktidasıdır. Gel bir şey söyleyeyim de. Kadınlardan, kadınların fukara kısmından hakka karir olan veliyelerin en yücesi, tabii Resul-i Ekrem'in ehl-i beyti müstesnadır. İsa aleyhisselam'a annesi Meryem'de müstesnadır. Asiye'de, Kur'an'da şey Allah'ına rızk edilmiş. ümmet Muhammed'den, Onlara Allah misal göstermiş, bunları o makama çıkarmıştır. Rabbi Adili Hazretleri fukaraların velisidir. Fukara kadınların velisi. Ama zahir kısmında böyle, batın kısmında öyle değil. Bazı insanın fakrı fahri olur Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin. Hak'tan gayrı soyunursan her şeyi o vakit senin fahrın olur. Anlayana söyledik. Zenginlerden de meşhur Harun Reşit, halife, yani Abbasi halifelerinin Harun Reşit'in ailesi olan Zübeyde Hatun. Birkaç şeyini verelim. Ondan kadını, kadını ölçeceksin yani nasıl bir insan olduğunu. Yani insanın aklı, maaşı bunlarının bulunduğu mümkü tartamayacak durumda. Kendisine bir Kur'an vermişler. Kur'an-ı Kerim. Üzeri zinetlerle müzeyyen. O devir İslamların, bu devirki İslamların hali gibi değil o devrin İslamları. Dünyanın en büyük devleti Abbas'ı, devleti Abbas'ı, sonra adalette durmamışlar. Kur'an'dan udur etmişler, dönmüşler Kur'an'da. Kur'an'ı geriye atmışlar yani, sonra sefil olmuşlar. Müslümanların başına gelen bela buradandır. Kur'an'ı geriye attılar onlar, sefil oldular. Hristiyanlar da İncil'i geriye attılar, aziz oldular. Onlar Hristiyan olduğu için ilerlemedi. Biz de Müslüman olduğu için geri kalmadık. Biz Müslümanlık namına Müslümantan çıkardık dışarıya. Bitirmişler, ücreti pırlantalarla, zümürtlerle, yakutlarla müzeyyen bir mushaf. Elyas, tabi Udivya'da matbaa yok. Şöyle açmış, köle teklif etmiş kendisine, cariyesi. Açmış, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayetini okuyunca manası şu, siz sevdiğinize vasılamazsınız sevdiğinizi vermedikçe. Birine nail olamazsınız sevdiğinizle vermedikçe. Ya kapan kaçan mı? Sevdiğini vermedikçe sevdiğine ayrılamazsın. Madem ki Hakk'ı seviyorsun Hakk'ın yoluna her şeyini feda'ya hazır olacaksın. Her şeyini ama. Hakk'ı Allah'a ve Resulüne her şeyine ziyade seveceksin. Sevmek o. Yoksa severim kelimesiyle konuşmak değil. Bu ayet çıkınca hemen demiş ki ben Musab'ı çok sevdim. Birine nail olmak istiyorum. Yani sevdiğime ayrılmak istiyorum demiş ve cariyesine Musab'ı Hemen onunla vermiştir. Böyle bir kadın yani. İşte bu zat Kabe'ye su getirmiş. Uzun hikayesi Kabe'ye su getirmiş. Bugün Kabe'deki su aynı Zübeyde'dir. Manası, ayın kelimesi pınar manasına Arapça'da. Göz manasına, diz manasına gelir ama pınar manasadır. Zübeyde'nin pınarı demek. Kabe'ye su getirmiş oldu kadıncağız. Sarı rüyada görmüşler. Kendisi cennette demişler ki ne haber? Demiş Allah bana cenneti bahşetti Elbette cennete girersin. Sen Kabe gibi bir Allah'ın beytine su getirdin. Ah ondan değil demiş. Ya neden demiş ki Cenab-ı Hak bana dedi ki sen Kabe'ye su getirdin ama onun içerisinde milletinin hakkı vardı. Millet hakkı vardı. Oraya saf ettin ama hayra sarf ettin ama millet hakkı vardı. Kendini kazanıp vermedi. <gülüyor> Yine de bir akşam bir akşam çalgı çalınıyordu sarayda. Yas elan okundu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah. Esmasını müezzin okuyunca sen kalktın. Çalgıyı susturdu. Resul-i Ekrem'in ismi anılıyor. Susun dediniz. Seni onun için cennetime koydum dedi Hazreti Allah. Allah Baha Allah'a değil, Bahane Allah'adır. Bir karınca seni halaktan kurtarabilir. Bir karıncayı kurtarırsın. Bir karıncayı, bir yeşil otu, bir yeşil ağacı kurtarırsın kesilmekten, koparılmaktan. Allah seni bu tarafta evladını sana bağışlar. Allah Baha Allah'ı değil, Bahane Allah'adır. Bir kelimeyle cennetin sekiz kapısını sana açarlar. Bir kelimeyle de yedi cehennemin kapısı açılır. Onun için bulunduğu mevkiyi, nerede evet diyeceksin, nerede hayır diyeceksin. Buraya dikkat etmen lazım. Resul-i Ekrem, allah Teala'nın sevgilisidir, namusudur Hazreti Allah'ın. Daha Türkçe böyle konuşayım ben seni. Ona öğrendildiği vakitte Allah o memleketlere, o beldelere rahmet yağdırır. Çünkü neden, Hak Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarının onda zahir olduğunu Allah Kur'an'da haber veriyor. Ve ma ersel Seni biz göndermedik. İlla rahmetellâlinin. Alemler rahmet olarak gönderdik diyor. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları peygamberle beraber kainatta zahir olmuştur. Yani i̇badet ve Sonra ana ve ihsan demiştik. Şimdi biz gidiyoruz. Diğer ayet-i kerime ki bu ey ehl-i iman. Orada bak görüyoruz şimdi kader sen he. İman sadam Allah'a ibadet etmez. Demek ki Rabb'e ibadetini en büyüğü de nedir? Hakkı bilmek, hakkı umak, olmaktır. Ve aynı zamanda edevine ihsan ve inayette ve itaattte bulunmaktır. Bir ayet kerimede ise yani lizin amenu ku Ey mümin, ismimi ismimle isimlendirdiğim mümin, Allah'ın ismi mümindir bir ismi. Sen o isimle isimlendir, isimlendirmiş. Vallahi la ilaha illallah, alimü gayb <gülüyor> ve şehadet, er-rahman, er-rahim. Vallahi la ilaha illallah, el-melikü, selamül müminül. Bak, mümin. Allah'ın isimlerinden bir esması da o mübarek esması, o güzel ismi mümin'dir. Öyle olunca cenab Hak sana o ismini hediye etmiş, vermiş. Layık ol o isme. Olamam. Alınırlar elinden. O taç senin başından çıkar. Kime layık ise onun başına koyarlar. Hiç hatta ala celal celalü hazretleri mümin ibadinden cenaba bak bir faydalanır. Ne kafirin Allah'a aşık koşmasından rahatsız olur. Hiç onlar hepsinden beridir. Ne yaparsan kendine yaparsın. Kendini bilirsen Allah'ı bilirsin. Anlayana sübresin eksiz, anlamayana da ulzuğuna az. Ey iman edenler ku enfe nefislerimizi sizin aileniz, ehillerinizi nardan koruyoruz. Neden? Çünkü evladın nara girerse yarın yarın kabirden kalkacağız. Neden nasıl kalkarız? Nasıl kalkmayız? Seni modelsiz halk eden Allah seni tekrar yaratmakta zahreti için zannediyorsun yani. Bir kön emrine bağlıdır. Kön tamam, ol oldu. Tamam. Bu kadar. Hatta bu bile vakit geçirdi. Bu konuşmam benim. Kelimeye soktu işi. modelimiz yoktu biçimimiz yoktu. Hatta hala modelsiz, biçimsiz bizi en güzel mahluk olarak yarattı. Değil mi? Sonra öldürdü seni. Yaralayamayacak mı yani ikinci seferde? İkincisi daha kolaydır olur. Biri yaptıktan sonra bir. Hani kafirin beyni beyni kaldırmaz. Kaldırsa da küfrü inkaridir çünkü. Kalvitasıyla gider fakat kafası şey, dışarıyı tekzip eder. Huzur-u gelmiş. Böyle falanmış şeyleri, kemikleri Übey ibn-i Halef denilen herif, o arşa aladan âlâden yüce, Allah'ın yemin ettiği yüze karşı üfürmüş kemikleri. Allah, Resul-i Ekrem'in Efendimiz'in, sevgilimizin, Allah'ın sevgilisinin ömrüne ve yüzünün güzelliğine ve saçının siyahlığına yemin etmiştir. Ve duhada ve leyli izâ secâ'' tefsirinin bir manası da ''O'dur.'' Aa, Sure-i İbrahim'de zannediyorum, orada diyor ki ''Senin hayatına yemin ederim ya Muhammed.'' Bu böyle bir sallallahu Allah. Allah. Hiçbir peygambere bu iltifatı olmamıştır efendim. Bu irtibat sana yani. Çünkü sen, sen Muhammed'densin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iltifatlar sana. O cennetler senin için huvurlar, gılmalar. Ama sen bunun için sakın Rabbine ibadet etme. Allah'a Allah'ın olduğu için ibadette bulun. Kaldırılacak. Herkes huzuru izlete, huzuru mahşere varacak. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a haka ederim ki bu alemden sonraki alemde iki makam var. İki makam. Efendiler yapmayalım. Efendiler bak iyi dinleyelim ve iyi bunları hazmedelim. Bu alemden sonra iki, iki makam var. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a ise yemin ederim ki. Bu ya Darul Celal olan nar, nar-ı ilahiye. Ya Darul Cemal olan cennet-u aliyye. Cennet de haktan gayri bir şey değildir. Nar da haktan gayri bir şey değildir. Tamam bizde ilah çünkü. Evvel ahır zahir batın olur. Giderken yolda emir çıkacak, toplanacaklar böyle. Küfar akısa gözlü bakacak bize. Şey. Hani siz iman etmiştiniz. Ne farkımız kaldı? Hep beraberiz. Bak sana burada diyecekler. İmanınızın semeresi ne yani siz? İmar ettiğiniz namazlar kıldınızdı. Tesbihler etmiştiniz. Kur'anlar okumuştunuz. Gazalar etmiştiniz. Allah yoluna kanlarınızdan kefen biçmiştiniz. Hani aramızda ne fark var? Bak biz de hep de. <gülüyor> Ey da Ben tazur ye me Ey ayrılın hat kullarından. Yani ne benziyor bu? Bir toplulukla bir yere gidiyoruz. Mahlûl topluluk, mahlûl. Karışık yani her milletten var. Mi? durdu bir emir çıktı. Yukarıdan dediler ki Müslümanlar ayrılsın. Kalabalıktan Müslümanlar ayrıldılar. Bunun gibi. Ayrılacak. Ya evladımız ne olacak ya? Çocuğunu Muhammed'i yetiştirmedin onun kalbine Allah aşkı, peygamber aşkı, din aşkı, insanete hizmet aşkını vermedin ne olacak hali? O nara ayrılacak. Mücrüm için. manası kafir manasına der. Nerede Kur'an-ı Kerim'de mücrüm geçtiyse Türkçe edebiyatta mücrüm kelimesi şeye Dediler ama günahkar sen filan. Kur'an nerede de mücrim kelimesi geçerse kafir manasındadır. Öbül baka öyle söylüyor. Böyle olacak bu iş. Kasa, kese masa para etmez. Kurtaramazsın. Bitti iş. Bitti. Yahut evladın zennatı aliyatı. Ama işin başı sende. İşin başı sende. Neden? Adem aleyhisselam iyi dinle. Belki bir mevzuyu bitiremeyeceğiz bu şeyi. Bir haftaya kalacak ama kaç söz daha söyleyeceğim. Havada soğuk zaten. Üzülmeyin. Adem Aleyhisselam, şecereyi memnu adam, yani Allah memnu ettiği şecereden, bundan yeme demiş diye, heh, o şecereden yedi Adem Aleyhisselam. Bunda büyük esrar ilahi vardır. Onları size nasıl anlatacağım? Ama bu şimdi şey olarak, birinci, birinci zahir manasını verelim de, ötekiler inşallah başka zaman sırası gel bir konuşur. Yedi yiyince, Fahruç Cenab-ı Hak dedi, İhmut'u Bağdık'u Bağdık'u Bağdık'u Adur. Cennetten çıkın şeri haydi. Tamam. Ben sana demedim mi? Yeminlik şu ağaçtan demeyi yedim. Rabbena zalemni aded. Anladı Adem Ben unutuldu yedi. Yahut da Adem biliyordu ki süluf hakkında Muhammed Mustafa gelecek. Cenneti bir buyday tanesine sattı. Gene bir mana vermişler. Straziyeni söyleyeceğim abi. gene bir mana vermişler. Aşka talip olmuşlar. Aşka şeytanda aşk yoktur. Meleklerde de aşk yoktur ne aleyhisselam. Çünkü aşk Adem'e mahzun bir şeydir. Adem olan kişiye. Mezmun kısımları vardır. Mezmun altındaki altındaki de bu ama yerine yaşamamazsan o vakit her şey berbat olur. Helal bir şey çok yersen haram olur o. Çok su içen adam kadından fazla haram olur o. Yemeği de fazla yersen içkiden daha berbat olur. Az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın. Benim gibi çok konuşma. Aşka talip oldu Adem Aleyhisselam. can hem Hak buyurdu ki Adem peygambere ya Adem aşk gözyaşıdır. Kalp sızısıdır. Cennette ise mahzun olmak, mükedel olmak yoktur. Bunu haber alınca Adem Aleyhisselam kendisine unutturuldu ve şecerden yedi. İyince tahruş sürediler. İhbetü hübut et. Ya. Yani düşlemek demek manasına İn, inmek manasına. Hemen hak tarafından oturulduğu, bildiği halde hakten olduğunu anladığı halde Adem Adem olduğu için o suçu kedinesine verdi. Rabbena zelemna enfusena illa tagfir lana ve, ve terhamna le nekunen minel khasirin dedi. Ya Rabbi ben sana karşı nefsimize zulmettim. Affu mağfiret edince ben hüsrana kalmışlardan olurum dedi. İblis öyle demedi İblis. İblis ağır itham idi hani Allah. Sen beni aldattın dedi. Sırrı fahş etti yani terbiyesiz, edepsiz. devlet sırrını İlahi'nin etti sırrı fahşetti. Adem suçu üzerine aldı. Adem olduğu için. Ve istifra etti. Bana mühim olan yer orasıydı. O taraflar değildi. O başka güzel inşallah. İstifra etti. İstifra edince o kaydan bir ot çıktı. O otu yılan yedi. Yılan zehir geçti. Yılana zehir geçti. Yılanın zehri Adem Aleyhisselam'ın menhiyatla yediği şeyin nesne haz Sonra o Meni'nin bakiyesi kaldı Adem'in belinde. Ondan Kabil oldu. Habil'i katleyledi. İyi dinle. Mühim şeyler sana söylüyorum, sırlar söylüyorum. Kabil, Habil'i katletti. Neden? Çünkü menhiyattan hasulan Meni ile halk olmuştu. Ne anlaşılıyor şimdi? resul Ekrem buyuruyor ki, Elveli sinvan ebi, elveledi sırr ebi. İki hadiste rivayet etmişler Evlat babanın bir dalıdır yahut sırrıdır diyor. Heh, babadan bir şey öğrenemezsen çocuğundan öğrenirsin babanın ne olduğunu. Sırrı orada çıkar çünkü çocuğu. Çocukta çıkar. mi yukarıdan aşağıya Şimdi E ya Nuh Aleyhisselam'a ne oldu? Oğlu kafir oldu. Konuştuğum şeyler safsada değil. Sana sırdan haber ediyorum. esrar ilahi haber veriyorum. Nuh peygamber de dua etti. Dünyada hiçbir kafir kalmasın diye. O vakit cenab Hakk'ın mudil esmasının iptal olması lazım gelirdi. Her şey yerinde olmak şartıyla güzeldir. İş merkezini öyle bulmuştur ya. İş merkezini öyle bulmuştur. Ha, şimdiki toparlayalım dersimde bakacağım. Şimdi vakit geç uzun iş olacak o iş. Uzadı iş. Bir dersi bırakacağım. Evladın ana baba üzerine altı hakka varsa, altı hakkı varsa. Dikkat buyurunuz efendiler size söylüyorum. Baba namzetleri, babalar, dedeler size söylüyorum. Ananın babanın evlat üzerinde altı hakkı varsa, evladın ana baba üzerinde on altı hakkı vardır. Baba ana bunlardan birisini yapmazsa çocuk mesuliyetten kurtulur gibi olur. Kurtulmaz ama cezanın çoğunu baba görür, ana görür yani. Ne yaparsan onu da göreceksin yani mutlaka. İsa peygamber geçiyormuş, bakmış bir adam beyaz sakallı bir adamın sakalından tutmuş, yerde sürüklüyor. Vuruyor, tokatlıyor sürüklüyor. Koşmuş İsa peygamber. Koşuyor peşinde. Ne yapıyorsun diyor. Allah semayı ben yağmuruyla ateş mi yağdıracak başımıza? Böyle beyaz sakallı dur içerisinde olan bir zatı sakallarına ak düşmüş. Sakallarına ak düşmüş. Ey sakalına ak düşen haber vereyim mi sana? Dürgü cenab Hak cenab Hak diyor. Allah-u Teala diyor. Sakalına ak düştü. Sinirlerin gevşedi. Elini ayağın tutmuyor. gözünün feri kayboldu. Utanmadan bana bana karşı isyan ediyorsun, günah yapıyorsun. Ben seni azap etmeye hayal ederim diyor Hazreti Allah. Allah. İsa i̇şte peygamber koştu. Ama ne yapıyorsun dedi. dedi. O sakallı beyaz sakallı zat dedi ki Ya Nebiye Allah bırak kendi haline. Vaktiyle ben de böyle, babam böyle beyaz sakallıydı dövdüm burada dedi. Allah. Sakallından tuttum sürükledim buraya kadar. şimdi de oğlum aynı yerde bana bu işi görüyor dedi. İnşallah haftaya inşallah yine bu bahsörüne duracağız. Ve evlatlarım. Çocukların ana bu bak üzerinde üzerindeki olan haklarını anlayacağım inşallah, dilimin döndüğü kadar, bizim nasibimiz olduğu kadar. Hadi onu da şöyle bitireyim, öyle şey dedim ya. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu niye kafir oldu diye sorarsan eğer, dedi ya Rabbi dünyada hiçbir kafir bırakma dedi. Halbuki o Cenab-ı Hakk'ın model esmasının iptali lazım gelirdi. O ne yap cenab Hak? Onun sülüğünden kafir verdi. Duası nedeniyle oldu. Peki Peygamberin en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in oğlu İkrim Müslüman oldu. Bu nasıl oldu dersen bir gün öyle ki gidiyormuş. Ebu Cehil devesini durdurdu. Dedi ya Muhammed gel seni deve mi alayım dedi. Tamam. Efendimiz Ebu Talibin yetimi diye yetim diye Efendimiz aldı devesini arkasına. Deve gitmedi. Deve gitmedi. Efendimiz dedi ki de arkanı aldığın için de de gitmiyor. Ön tarafını aldı devesini. Ön aldı. Devi yürüdü. Allah Allah. Bundan dolayı Peygamberimize ne kadar hürmet gösterdiğinden dolayı oğlu İkrime İslam ile olmuştur. Allah Allah. İftih aynı gözlerden aç. Vallahi yedi ilahe de Aleyhisselam meyitimine